Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'an vihsanin ila yevmiddin emme abad Bugün 7 Mayıs 2012 Pazartesi Zahira Amellerin Terkinin Hükmü Meselesinde Muhasırların Şüphelerinin Defi Derslerimizin 5. Dersi Hiç Hayır işlememiş Hadisi 3. Bölümdeyiz Evet Hiç Hayır işlememiş Hadisi ile alakalı biz bunların getirmiş oldukları şüphelere 3 cevap verdik. İnşallah şimdi e, dördüncü cevabı alıyoruz. Tabi e, geçen derslerde de olduğu gibi yine hadisi hatırlatma babından ve verilen cevapla e, hadis zihnin zihinde en iyi şekilde anlaşılıp tasavvur edilebilmesi için yine hadisi baştan sona okuyacağız kardeşler. Evet. Hiç hayır işlememiş olan hadisini delil olarak getirmelerine cevap. Bu, Müslüm'ün sayhinde rivayet ettiği bir hadis olup tamamı şöyledir. Suveyd i̇bn Said, o da Hafs i̇bn Meysara, o da Zeyd İbn-i Eslem, o da Atay İbn-i Yesar kanalıyla Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup insan, ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Evet. Şöyle ki siz açık bir havada öğle vakti hiçbir bulut yokken güneşi görme hususunda sıkıntı yaşıyor musunuz? Yine siz açık bir havada hiç bulutun olmadığı dolunay gecesinde ayı görme hususunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Oradakiler hayır ya Rasulallah. Bunun üzerine Resulullah sallallahu oradakiler hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. İşte onlardan birini görme hususunda nasıl bir sıkıntı yaşamıyorsanız kıyamet gününde de Allah Tebarek ve Teala'yı görme hususunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Kıyamet günü geldiğinde bir münadi her ümmet dünyada neye tapıyorduysa onun peşinden gitsin diye ilan eder allah Teala'dan başka şeylere, putlara ve dikili taşlara tapmış olanlardan hiçbiri kalmaz hepsi cehenneme dökülürler. Nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalır. Önce Yahudiler çağrılır ve onlara siz dünyada neyi ibadet ederdiniz diye sorulur. Onlar da biz Allah'ın oğlu bu tapardık derler. Bunun üzerine onlara yalan söylediniz. Allah ne eş ne de çocuk edinmiştir. Allah ne hiç ne de çocuk edinmiştir. Şimdi siz ne istiyorsunuz denilir. Yahudiler susadık ey Rabbimiz. Bize su ver derler. Bunun üzerine onlara işaret edilerek suya buyurmaz mısınız denir. Bunun üzerine Yahudiler cehenneme sürdürürler ve serap gibi görünen ama aslında alevleri birbirini kırıp geçiren dökül, ateşe dökülürler. Sonra Hristiyanlar çağrılır ve onlara siz dünyada neye ibadet ederdiniz diye sorulur. Onlar biz Allah'ın oğlu Mesih'e tapardık derler. Onlar da yala, onlara da yalan söylediniz. Allah ne eş ne de çocuk edinmiştir. Şimdi siz ne istiyorsunuz denir. Hristiyanlar da susadık ey Rabbimiz bize su ver derler. Bunun üzerine onlara da işaret edilerek suya buyurmaz mısınız denir. Hristiyanlar da cehenneme sürdürürler ve serap gibi görünen ama... Aslında alevleri birbirini kırıp geçiren ateşe dökülürler. Nihayet iyisiyle nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah Teala'ya ibadet edenlerden başka kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Sübhanehu ve Teala onlara gördükleri en yakın surette gelir ve gelir ve onlara siz ne bekliyorsunuz? Görüyorsunuz her ümmet ibadet etmekte olduğu şeyin ardına düşüp gidiyor buyurur. Onlar ey Rabbimiz biz dünyada en çok muhtaç olduğumuz halde bu insanlardan ayrı yaşadık ve onlarla arkadaşlık etmedik. Şimdi onların arasına nasıl katılırız derler. allah Teala, sizin Rabbiniz benim buyurur. Ancak onlar iki veya üç defa senden Allah'a sığınırız. Biz Allah'a hiçbir şey ortak koşmayız derler. Hatta bazıları neredeyse dönecek olurlar. Yani bu imtihanın şiddetinden do do dolayı doğru inançlarından dönecek olurlar. allah Teala onlara Allah ile aranızda kendisiyle onu tanıyacağınız bir alamet var mı diye sorar. Onlar da evet cevabını verirler. Bunun üzerine sak açılır ve gönülden Allah'a secde edenlerden hiç kimse kalmamak üzere Allah müminlere secde için izin verir. Allah'a Müslüman görünüp canlı ve malını korumak ve gösteriş yapmak için secde edenler yani münafıklar ise Allah onlardan her birinin sırt kemiklerini tek bir tabak haline getirir. Her secde etmek istediklerinde enseleri üzerine sırt düşerler. Sonra secdeye gidenler başlarını kaldırdıklarında Allah'ı ilk seferde gördükleri suret değişmiş olacak. Allah onlara sizin Rabbiniz benim buyuracak. Onlar da evet bizim Rabbimiz sensin diyecekler. Sonra canemin üzerine köprü kurulacak ve şefaat için izin verilecek. Onlar ey Allah'ım selamet ver selamet ver diye niyaz edecekler. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü nedir?” diye sorulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ayakların sabit durmayacağı çok kaygan bir yerdir ki üzerinde, üzerinde demirden çengeller, kancalar, necidde bulunan sağdan aldı dikenler gibi sert demirden dikenler vardır. Müminlerin kimi onun üzerinden göz açıp kapayıncaya kadar kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins, koşu, atı ve develeri gibi süratle geçerler. Bunların kimi sağlam hiç zarar görmeden kimi de vücudu tırmalanmış yara bere içinde geçip kurtulur. Kimi de tökezleyip cehennem ateşine düşer. Nihayet müminler müminler ateşten kurtulurlar. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden hiçbiriniz kıyamet günü cehennemdeki kardeşlerinin haklarının verilmesi ve kurtulması için niyaz edip yalvaran müminler kadar Allah'a yalvarıp niyazda bulunamaz. Onlar ey Rabbimiz, cehennemde kalan kardeşlerimiz bizimle birlikte oruç tutar. Bizimle birlikte namaz kılar ve bizimle birlikte hac ederler de derler. Bunun üzerine onlara haydi, haydi tanıdıklarınızı çıkarın denir. Cehennemde bulunanların yüzlerini... ''Yakması ateşe haram kullanacaktır. Onlar da kimi bağdırılarının yarısına kadar, kimi de dizlerine kadar ateşte yanmakta olan pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da ''Ey Rabbimiz, bize çıkarmamızı emir buyurduklarından hiç kimse cehennemde kalmamıştır.'' derler. Bunun üzerine Allah-u Teala ''Dönün kalbinde bir dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri çıkarırlar. Sonra tekrar gelerek Rabbimiz ''Senin emir buyurduklarından tek bir kimseyi cehennemde bırakmadık.'' derler. Allah Teala yine geri dönün. Kalbinde yarım dinar ağırlığında hayır olan er bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra Rabbimiz senin emir buyurduklarından tek bir kimseyi cehennemde bırakmadık derler. Allah Teala yine geri dönün. Kalbinde zerre ağırlığında hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da Rabbimiz cehennemde hayır sahibi kimse bırakmadık derler. Bu arada Ebu Said El-Hudri radiyallahu An eğer bu hadis hususunda bana inanmıyorsanız, dilerseniz Allah Teala'nın şüphesiz ki Allah zerre kadar haksızlık etmez, zerre miktarı bir iyilik olursa onu kat kat arttırır, kendi katından pek büyük bir mükafat vardır ayetini okuyun der. Sonra hadisin nakletmeye devam eder. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti, geriye merhametlilerin en merhametlisinden başka şefaat edecek kimse kalmadı buyurur. Sonra cehennemden bir avuç alır ve hiçbir hayır işlemiş olan kömüre dönmüş bir takım insanları cehennemden çıkarıp cennetin yolları üzerinde bulunan ve hayat nehri denen bir nehre atar. Onlar o nehrin selin taşıdığı, onlar o nehrin selin taşıdığı topraklarda biten ot gibi süratle çıkarlar. Bilmez misiniz o ot yanın, e, o ot taş yanında da ağaç yanında da biter de onun güneşe bakan tarafı tırak ve yeşilim trak olur. Gölgede kalan tarafı ise bembeyaz beyaz olur. Bu söz üzerine oradakiler ey Allah'ın Resulü sanki sen çölde çobanlık yapmış gibi konuşuyorsun dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Nihayet onlar hayat nehrinden ince gibi beyaz ve parlak ve boyunlarında gerdanlık gibi bir alamet olduğu halde çıkarlar. Cennetlikler onları bu alametle tanıyacaklar ve işte bunlar Allah'ın azatlılarıdır. İşledikleri bir amelleri ve takdim ettikleri bir hayırları olmaksızın Allah onları cennetten Allah onları cennete koymuştur derler. Allah Teala onlara cennete girin gördüğünüz her şey sizindir buyurur. Onlar da ey Rabbimiz onlar da Rabbimiz, sen hiçbir, şey, hiçbir kimseye vermediğin şeyleri bize verdin derler. allah Teala sizin için katında bundan daha üstünü de var buyurur. Cennetlikler, ey Rabbimiz bundan daha üstünü ne olabilir ki derler. allah Teala da benim rızam. Bundan böyle ebediyen size gazap etmeyeceğim buyurur rivayet Müslüm'de. Evet, şimdi bu hadise vereceğimiz ee, dördüncü cevap kardeşler. Şimdi bakın dikkat edin bu cevabı da. Şimdi bu hadiste yer alan hiçbir hayır işlememiş olan, yani lem yamelu hiç hayır işlememiş olan sözüyle, bakın, hadiste yer alan bunların delil olarak getirdikleri lem yamelu hayrankat hiçbir hayır işlememiş olan sözüyle, bütün amellerin nefi kastedilmemiştir kardeşler. Yani bunların hiç amel yapmamış oldukları kastedilmemiştir. Bu sözle, bu ifadeyle böyle bir şey kastedilmemiştir. Aksine bu ifade, aksine bu ifade, bu ibare, yani hiç hayır işlememiş ifadesi, hiç hayır işlememiş ibaresi, bazı naslarda kardeşler, bazı naslarda, bazı delillerde amelin ispatıyla, varlığıyla beraber geçmektedir. Bakın, bir daha tekrarlıyorum. Lam yaamelu hayran kat hiç hayır işlememiş olan sözü hiç amel yapılmamış, kesinlikle hiçbir amel yapılmamış anlamına gelmez. İllaki zorunlu olarak bu anlama gelmez. Aksine bakın aksine bu ifade yani hiç hayır işlememiş ifadesi bazı naslarda, bazı delillerde gelmektedir ki bununla beraber yanında Amelin ispatı da söz konusudur. Yani böyle bir ifade başka naslarda gelmiştir. Amelin ispatı ile birlikte. Nitekim bakın. Nitekim şefaat hadisinde ve diğer rivayetlerde de böyle geçmektedir kardeşler. Bakın. Şefaat hadisinde ve diğer rivayetlerde de Böyle geçmektedir. Bakın dört tane husus sayacağım size. Bakın bir Huzeyfe'nin Ebu Bekir'den radıyallahu anhum'a ahirette Allah'ın görülmesi ve şefaatle ilgili olarak rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir. Bakın hadiste diyor ki şimdi lafızlarına dikkat edin hadisin. Bu hadis dediğim gibi Huzeyfe'nin Ebu Bekir'den radıyallahu anhum'a ahirette Allah'ın görülmesi ve şefaatle ilgili olarak rivayet ettiği hadiste şöyle geçmektedir. Bakın Hadis ilerliyor. Sonra şu ifadeler geliyor. Sonra sıddıkları çağırın denir. Sonra sıddıkları çağırın denir ve onlar gelip şefaat ederler. Sonra peygamberleri çağırın denir. Bir peygamber yanında bir toplulukla gelir. Bir peygamber de yanında 5-6 kişiyle gelir. Bir peygamber ise yanında hiç kimse olmadan tek başına gelir. Sonra şehitleri çağırın denir. Onlar da gelip istedikleri kimselere şefaat ederler. Şehitler de şefaatlerini yaptıklarında Allah azze ve celle ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmamış kimseleri cennetime sokun der ve o kimseler de cennete girerler. Sonra Allah Teala cehenneme bakın. Sonra Allah Teala cehenneme bakın bakalım. Orada hiçbir hayır işlememiş bir kimse. Sonra Allah Teala cehenneme bakın bakalım. Orada hiçbir hayır işlememiş kimse ile karşılaşacak mısınız der. Bunun üzerine cehennemde bir adamı bulurlar. Allah ona şöyle der. Sen hiç amel işlemedin mi? O da hayır. Allah ona şöyle der. Sen hiç amel işlemedin mi? O da hayır. Ancak ben alışverişte insanlara musamaha gösterirdim der. Bir daha okuyorum. Sonra Allah Teala cehenneme bakın bakalım. Orada hiçbir hayır işlememiş bir kimse ile karşılaşacak mısınız der. Bunun üzerine cehennemde bir adam bulurlar. Allah ona şöyle der. Sen hiç hayır amel işlemedin mi? O da Hayır. Ancak ben alışverişte insanlara musamaha gösterirdim der. Bakın kardeşler birazdan da açık ve net şekilde ilim ehlinin sözlerini getireceğiz ki eksik yapılan ameller, vacipleri yarım yamalak yapılan, huşu duyulmayan veya böyle bazı diğer büyük amellere göre basit ameller vesaire hiç hayır işlememiş ismi verilmektedir şeriatta buna. Çünkü neden? Bu türlü ameller işte mesela namazları bir namazı düşünün işte huşusu eksik işte vacipleri hakkıyla yerine getirilmiyor rükünleri hakkıyla tam anlamıyla yerine getirilmiyor bazı eksiklikler var namazı bozmayacak şekilde bu adamın namazına namaz denir ancak bu halellerden dolayı namazında yaptığı bu halellerden dolayı bunun ameline amel etmedi ismi verilir. O yüzden bakın şimdi kardeşler Sonra Allah Teala cehenneme bakın bakalım orada hiçbir hayır işlememiş kimseyle karşılaşacak mısınız der. Çünkü Allah Azze ve Celle biliyor öyle kimsenin olmadığını cennette şey öyle bir kimsenin öyle kimselerin olduğunu biliyor. Ve bunun üzerine gidin bakın bakalım diyorlar. Sonra buluyorlar böyle bir kimseyi. Bunun üzerine cehennemde bir adamı bulurlar diyor. Ve adama şöyle derler sen hiç hayır işledin mi? Bakın Allah'ın indinde de bu demek böyle. Adamın cevabında da bu böyle. Yani basit ameller veya kendine göre basit gördüğü amele hayır diye cevap veriyorlar. Bakın o da hayır der. Ancak ben alışverişte insanlara müsamaha gösterdim der. Devam ediyorum şimdi. Bunun üzerine allah Teala kullarıma nasıl müsamaha gösterdiyse siz de bu kuluma öyle müsamaha gösterin buyurur. Sonra cehennemden bir başka kişiyi daha çıkarırlar. Allah ona da sen hiç amel işledin mi? der. O da hayır. Ancak çocuklarıma şöyle demiştim. Öldüğüm zaman beni ateşe yakın, sonra cesedimi un ufak edin. Kül haline geldiğimde ise beni deniz kıyısına götürün ve küllerimi rüzgara savurun. Vallahi bundan sonra artık alemlerin Rabbi asla bana asla beni diriltmeye güç yetiremez. Bunun üzerine Allah Teala o adama şöyle der. Niye öyle yaptın? Adam da sana karşı duyduğum korkudan dolayı diye cevap verir. Bunun üzerine Allah-u Teala ona en büyük kralın mülkünü düşün, en büyük bir kralın mülkünü düşün, işte onun benzeri ve onunla beraber on katı daha senindir, senindir buyurur. Bunu duyan adam şaşkınlığından, Ya Rabbi sen melik olduğun halde benimle niçin alay ediyorsun der. Kardeşler bu rivayet Ahmet ve İbni Asım, bu rivayeti Ahmet ve İbni Asım Es-Sünne'de rivayet etmiştir. Şeyh Elbani de isnadının Hasan olduğunu söylemiş ve şöyle demiştir Elbani. İbni Hüzeyme, Ebu Avane ve İbnu Hibban da bunu Nadır'dan gelen başka bir tarikten takric etmişlerdir. İbni İbban şöyle demiştir. İshak yani İmam İbni Rahüeyh bu hadis için en şerefli hadislerden biridir demiştir. El-Heysem'i de Mecma'uz zevait de şöyle demiştir. Bu hadise Ahmet, Ebu Ya'la ve Elbezzar rivayet etmişlerdir. Ravileri Sika'dır. Elbani'nin sözü burada sona eriyor kardeşler. Bakın bu birinci hadisimiz. Şimdi ikincisine geçiyoruz. Bakın ikinci vecihimize geçiyoruz. Enes'in Ahmet ve İbn Mende'de yer alan rivayetlerinde Şimdi şunu anlayalım şu ikiye geçmeden önce. Demek ki kardeşler kad, hiç hayır işlememişler ve lem ye amel hayran kat hiç hayır işlememiş lafızları demek ki hiç amel olmadığını, hiç amel olmadığı anlamına gelmiyormuş. Bakın Allah Azze ve Celle söyledi, cehenneme bakın bakalım orada hiç hayır işlememiş, işlemiş bir kimseyle karşılaşacak mısınız? Bunun üzerine cehennemde bir adamı buluyorlar. Ona şöyle diyor, sen hiç hayır işledin mi? Adam da hayır diyor. Ancak işlememiş mi bu adam? İşlemiş. Ne işlemiş? Cevabını söylüyor, kendi veriyor. Diyor ki ancak ben alışverişte insanlara musamaha gösterdim der. Bakın bu bir ameldir. Alışverişte insanlara müsamaha göstermek bir ameldir. Ama adam buna rağmen ne? Lam ya'melu hayran kattın mukabilinde de hayır cevabını vererek sonra da basit gördüğü ne yapıyor? Bir amel söylüyor. Sonra bakın Allah diğerine diyor ki: "Sen hiç hayır işledin mi diğer kişiye?" O da hayır. "Ancak ben çocuklarıma şöyle demiştim. Öldüğün zaman vesaire böyle böyle böyle yapın." diyor. Allah korkusunu soracak diyor. Allah diyor ki: "Niçin yaptın?" O diyor Allah korkusunda. Demek bunların hepsinde amel var. Şimdi ikinci veç'e geçiyoruz. Bakın, yani bunlarda amel olmadığı halde hiç hayır, hayır işlememişler ifadesi kullanılmıştır bu insan için, bu insanlar için. Demek ki hiç hayır işlememişler ifadesi, hiç gerçekten de hiç hayır işlemedikleri anlamına gelmiyormuş. Nitekim zaten uzunca okuduğumuz bizim e, e, Ebu Said el-Hudri hadisinde de Lam ya'mel hayran kat ifadesi geçiyor. Hiç hayır işlememişler ifadesi geçiyor. İlla onların hiç hayır işlemedikleri anlamına demek ki gelmiyorlar. Yani tutun böyle müteşabih kelimeleri, ifadeleri alın. Bütün o mufassal, müfesser ifadeleri bırakın. Ondan sonra müteşabih lafızlarla, birden fazla anlama gelecek lafızlarla tutun. Ne yapın? İstilal edin. Bu selefin menecinden uzaktır. O yüzden zaten her zaman söylüyorum. Mütekaddimlerden kimse bu rivayetlere bu yüklenen bu anlamla hiç kimse, hiçbirisi iltifat etmemiştir kardeşler. Hiçbirisi iltifat etmemiştir. Ve hiçbir zaman da bu rivayetler onlara işgal olmamıştır. Zaten muhakkik, tahkik ehli olduğu için bu insanlar bu lafızların delalet ettiği anlamları en iyi şekilde biliyordu selef O yüzden her zaman derslerde de söylüyorum. Şeyhul İslam'ın söylediği gibi. Şeyhül İslam anlam olarak her zaman şunu söylüyor. Bu ümmetin başına ne gelmişse ilmi ıslahları fukedememekten gelmiştir. Adam diyor lam yaamel hayran kat e hiç hayır işlememiş. Yani demek ki bunda zerre kadar dahi hayır yok. Nereden çıkardın? Bu ifade Arap dilinde de az önce okuduğum nas'ta da, birazdan okuyacağım nas'larda da ve imamların sözünde de bu türlü ifadeler kesinlikle hiçbir hayır işlememişler anlamına gelmiyor. Hayır olanlara da bu ifadeler kullanılmıştır. Hayır işlemiş kişilere de bu ifadeler kullanılmıştır. Ve Nasların çoğunda da bu ifade bu şekildedir zaten. Evet şimdi ikincisine geçiyoruz. Enes'in Ahmet, Enes Ahmet ve İbni Mende'de yer alan rivayetinde de bu cehennemliklerin dünyadayken Allah'a ibadet eden ve ona... Bakın kardeşler ikinci veci. Şimdi bununla cem edin şimdi. Bakın. Enes'in Ahmet ve İbni Mende'de yer alan rivayetinde de bu cehennemliklerin... Bu cehennemlikler vardı ya işte bu cehennemliklerin dünyadayken Allah'a ibadet eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan kimseler olduğu geçmektedir. Bakın delil diyor ki rivayette. Biraz uzun rivayet. Bizimle alakalı olan yerini okuyorum. Diyor ki bakın ben ümmetim ümmetim diye ümmetim ümmetim diye niyaz edeceğim. Bunun üzerine Allah Teala ümmetine git Kalbinde hardal tanesi ağırlığınca iman olan her kimi bulursan onu cennete sok buyuracak. Ben de gideceğim. Ve kalbinde o ağırlıkta imanı olan kimi bulursam onları cennete sokacağım. Allah-u Teala insanların hesabını görüp bitirecek ve ümmetinden geriye kalanları cehennemliklerle birlikte ateşe sokacak. Ebedi cehennemlikler... Onlara diyecekler ki, yani o cehenneme giren Müslümanlara, Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şey ortak koşmamanız size hiçbir fayda sağlamadı diyecekler. Bakın en başından alıyorum rivayeti. İstilal noktasını vurguladım, şimdi başından alıyorum. Ben ümmetim ümmetim diye niyaz edeceğim. Bunun üzerine allah Teala ümmetine git.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 Allah'a ibadet etmeniz. Demek ki bunların hepsi ibadet ediyor. Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız size hiçbir fayda sağlamadı diyecekler. Bunun üzerine Cebbar Azze ve Celle yani Allah Azze ve Celle'yi kastediyor Cebbar ismiyle. Bunun üzerine Cebbar Azze ve Celle izzetime yemin olsun ki onları kesinlikle cehennemden azat edeceğim buyuracak ve onları ve onlara onları çıkarmak üzere birlerini gönderecek. Onlara da onlar da yanmaktan simsiyah kesilmiş bir halden halde ateşten çıkacaklar. Sonra da hayat nehrine girecekler de selin taşıdığı atıklarda çabucak biten ot gibi o nehirde o nehirden bitecekler. Onların iki gözünün arasına işte bunlar Allah'ın azatlılarıdır ibaresi yazılacak ve götürüp ve götürülüp cennete konacaklar. Cennet ehli onlara bunlar cehennemliklerdir diyecekler. Cebber olan Allah Teala da hayır bunlar Cebbar'ın azze ve celle azatlarıdır buyuracak. Kardeşler bu rivayette bu rivayette Ahmed'in Müsned'inde. Bakın şimdi devam ediyorum. İmam İbn de şöyle demiştir. Bu İbnü'l Had İbnü'l Had'dan gelen meşhur ve sahih bir hadisleri diyor el imanda. Şimdi de yine devam ediyorum. Hafız İbn Hacer'de Fethul Bari'de şunları söylemiştir kardeşler. Bakın. Amr İbn Ebi Amr'ın Enes'ten yaptığı ve Nesai'de geçen bir rivayette muvahhidlerin ateşten çıkmaları konusunda başka bir sebep zikredilmiştir. Bu rivayet şöyledir. Allah Teala insanların hesabını görüp bitirecek ve ümmetimden geriye kalanları cehennemliklerle beraber ateşe sokacak. Ebedi cehennemlikler onlara diyecekler ki: "Allah'a ibadet etmeniz, Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şey ortak koşmamanız size hiçbir fayda vermedi." diyecekler. Bunun üzerine Cebbar olan Azze ve Celle izzetime yemin olsun ki Onları kesinlikle cehennemden azat edeceğim buyuracak. Sonra onlara onları ateşten çıkarmak üzere birilerini gönderecek ve onlar ateşten çıkacaklar. Bakın şimdi. Devam ediyorum. İbni Ebi Asım ve Elbezzar'da geçen ve Ebu Musa'dan gelen merfu bir hadiste ise şöyle geçmektedir. Cehennemlikler ve onlarla beraber Allah Teala'nın dilediği kıble ehlinden Bakın bir daha söylüyorum burayı vurguluyorum kıble ehli lafzını cehennemlikler ve onlarla beraber Allah Teala'nın dilediği kıble ehlinden kimseler kıble ehlinden kimseler cehennemde bir araya geldikleri zaman kıble ehli kimseler cehennemde bir araya geldikleri zaman Kafirler kıble ehlinden olanlara şöyle derler. Sizler Müslüman değil miydiniz? Onlar da elbette ki Müslümandık derler. Kafirler de Müslüman olmanın size hiçbir fayda vermedi. Zira siz de bizimle beraber ateşe girdiniz derler. Onlar da bizim bir takım günahlarımız vardı. Biz onlar yüzünden cezalandırıldık derler. Bunun üzerine Allah Teala emreder de Kıble ehlinden olanlar ateşten çıkarılırlar. Kıble ehlinden olanlar ateşten çıkarılırlar. Buna göre kafirler de ah keşke biz de Müslüman olsaydık derler. Aynı bu konuda kardeşler Cabir'den gelen bir rivayet daha vardır ki o bir önceki babta geçmişti hatırlarsınız. Yine Ebu Said'den gelen bir rivayet daha vardır ki o da İbn-i de geçmektedir. Fethülbari de söylüyor bunu. Ebu Musa'nın hadisi ise kardeşler Ebu Asım'ın Es-Sünnesinde geçmektedir. Şeyh Elbani de Şeyh Elbani Rahimullah da sahih olduğunu, sahih olduğunu söylemiştir. İşte kardeşler Rahman'ın azatlıları olan bu cehennemlikler Allah'a ibadet ederler ve kıble ehlindendirler. O halde onların azalarla yapılan amellerden hiçbirini yapmadıkları nasıl düşünülebilir? Bakın üçüncü olarak, üçüncü olarak devam ediyorum. Diyoruz ki yine hiçbir hayır işlememiş olan ifadesinin, hiçbir hayır işlememiş olan ifadesinin, Amelleri olan bazı insanlar hakkında kullanıldığı rivayetlerden biri de şudur. Yani hiçbir hayır işleme e, bazı hayırları olduğu halde hiçbir hayır işlememiştir şeklinde söylenmesini, söylenmesinin doğru olduğunu gösteren rivayetlerden biri de şudur. Biraz daha açayım. Hiçbir hayır işlemediği halde ee, esnafla bazı hayırlar yapıldığı yapıldığı halde bazı kimseler tarafından bazı hayırlar yapıldığı halde bu hayırları yapan kimseler hakkında hiçbir Hayır iş bunlar hiçbir hayır işlememişlerdir şeklinde bir ifade kullanılmasının şeratli açık ve net bir şekilde varid olduğunu gösteren rivayetlerden biri de şudur Deminden beri bir sürü saydık yine sayıyoruz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçmiş ümmetlerde qattu, Hiçbir hayır işlememiş bir adam vardı. Geçmiş ümmetlerde Arapçası da şöyledir. Aynı o bizim okuduğumuz uzun hadis bizim asıl hadisimizde geçen ifadenin aynısı. Bakın lem yaamel hayran kattu Resulullah diyor ki geçmiş ümmetlerde lem yaamel hayran şeklinde bir adam vardı. Yani hiçbir hayır işlememiş bir adam vardı. Devam ediyorum. Fakat o insanlara çokça borç verirdi. Demek ki çokça borç vermek nedir kardeşler? Ameldir. Neden ameldir? Bu adamın yaptığı ameldir. Neden? Ameldir. Bakın çünkü devamında diyor ki çokça borç verirdi. Alacağını tahsil etmek üzere yani almak üzere gönderdiği adamına da yani bir adamını gönderiyor. Git borcumu şundan al. O adama diyor ki varlıklı olandan al. Darda olandan ise alma onu affet. Hem de bunu Allah rızası için yapıyor delil. Diyor ki olur ki Allah da bu sayede bizi affeder derdi. Bakın bu adam hakkında lem ya'mel hayran kat ifadesi kullanılmıştır. Hiç hayır işlememiş ifadesi kullanılmıştır. Şimdi istedilen demek ki kardeşler demek ki az amelleri olanlara veya işte amellerine bazı haleller giren kimselere hiçbir hayır işlememiş ifadesinin kullanılması caizdir. Bırakın caiz olduğunu çokça cevarit ve meşhur bir ifadedir. Şimdi okuyorum nasıl. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geçmiş ümmetlerde hiçbir hayır işlememiş bir adam vardı. Fakat o insanlara çokça borç verirdi. Alacağını tahsil etmek üzere gönderdiği adamına da varlıklı olandan al, darda olandan ise alma ve onu affet. Olur ki Allah da bu sayede bizi affeder derdi. Adam ölünce Allah o kimseye sen hiç hayır işledin mi buyurdu. Adam da hayır. Fakat ben insanlara borç verirdim. Onlardan alacağımı tahsil için gönderdiğim hizmetkarıma da verebilenden al, darda olandan ise alma ve onu affet. Olur ki Allah bizi affeder derdim. Bunun üzerine Allah Teala da seni affettim buyurdu. Rivayet Ahmed'in Müsned'inde Neseyde'de mevcut kardeşler. Şehlban'da Hasan olduğunu Hasan olduğunu söylemiştir. Görüldüğü üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilk önce bu adamın hiçbir hayır işlemediğini söylemiş sonra da onun bir salih amelinden söz etmiştir ki bu salih amel onun darda kalanların borçlarını affetmesi ve hizmetkarına da bunu emretmesidir. İşte bu hadis Arapların hiçbir hayır işlememiş sözünün anlamı hakkında İbn Huzeymin'in ileri de gelecek olan açıklamasını desteklemektedir. Burayı bir daha zikrediyorum. Bu hadis Arapların lam yaamel hayran kat hiçbir hayır işlememiş sözünün, Arapların hiçbir hayır işlememiş sözünün çünkü Araplar bu ifadeyi çok kullanırlar. Arapların hiçbir hayır işlememiş sözünün anlamı hakkında yani bu sözün ne anlama geldiği hakkında İbn Huzeymen'in de ileride gelecek olan açıklamasını desteklemektedir. Ki birazdan İbn Huzeymen'in bu konuyla konumuzda bu sözle alakalı müthiş sözlerini getireceğiz. Evet, devam ediyorum. 4. 4. Bu konudaki bir diğer hadis de bakın deminden beri bir sürü ifadeler naslar saydık lâm yapmal hayran kattan zerre kadar amel işlememiş hakkında değil de amel işleyenler hakkında da kullanıldığına dair ve buna da devam ediyorum bakın 4 bu konudaki bir diğer hadis de 99 kişiyi öldüren adamla ilgili hadistir ki bu Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Müslimin rivayetinde yer aldığı üzere bu adam hakkında azap melekleri o Hiçbir hayır işlemedi demişlerdir. Rahmet melekleri ise o tövbeye geldi ve kalbiyle Allah'a yöneldi demişlerdir. Meleklerin hepsi de bu adam hakkında, meleklerin hepsi de bu adam hakkındaki sözlerinde haklıdırlar. Neden? Zira melekler yalan söylemezler ve da etmezler. Bu sözüme çok dikkat edin şimdi. Bakın bir daha zikrediyorum. Dört. Bu konudaki bir diğer hadiste 99 kişiyi öldüren adamla ilgili hadistir ki bu Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Müslimin rivayetinde yer aldığı üzere bu adam Müslimin rivayetinde yer aldığı üzere bu adam hakkında azap melekleri o hiçbir hayır işlemedi demişlerdir. Rahmet melekleri ise o tevbeye geldi ve kalbiyle Allah'a yöneldi demişlerdir. İkisi de ne? İkisi de birbirinin sözünü ne yapmıyor? İnkar etmiyor. O bir vecihini söylüyor, o da bir vecihini söylüyor. O diyor ki hiçbir hayır işlemedi diyor melekler. Azap melekleri, rahmet melekleri ise iyi de o tövbeye geldi ve kalbiyle Allah'a yöneldi demişlerdir. Şimdi meleklerin hepsi de bu adam hak meleklerin hepsi de bu adam hakkındaki sözlerinde haklıdırlar. Zira onlar Yalan söylemezler ve isyan da etmezler. Zira melekler yalan söylemezler ve isyan da etmezler. Böylece anlaşılmış olmaktadır ki bazı salih amelleri işlemiş olan bir kimse hakkında hiç hayır işlememiş ifadesi kullanılabilmektedir. Bu nefiyle yani olumsuzlukla da o kişinin farz olan ameli kamil derecede yapmadığı kastedilmektedir. İyi de. Bu ifadeyle o zaman ne kastediliyor? Amel işleyen bir kimseye hiç amel işlememiştir ifadesiyle. Ne kastediliyor? Bu ifadeyle, bu olumsuzlukla, bu nefiyle şu kastediliyor kardeşler. O kişinin farz olan ameli kamil derecede yapmadığı kastedilmektedir. Çünkü Araplar bu ifadeyi bunun için kullanmışlardır. Az önce saydığım rivayetlerin hepsi de bunu desteklemektedir. Birazdan imamların sözlerinden de bunu ispatlayacağız. Evet, bu rivayet kardeşler bu azap melekleriyle e, rahmet melekleri arasında geçen bu husus müslimin rivayetidir. Şimdi rivayeti size naklediyorum kardeşler. Bakın. Vecihud dilale kısmından alıyorum. Ona bir, ona alim birisini söylediler. O da ona giderek yüz kişiyi öldürdüğünü ve tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Alim de evet. Tövbe etmene kim engel olabilir ki? Ancak filan yere git. Orada Allah'a ibadet eden kimseler vardır. Sen de onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Yurduna bir daha dönme. Zira orası kötülükler yurdudur dedi. Bunun üzerine adam yola koyuldu. Yolu yarıladığında ölüm gelip yetişti. Hakkında rahmet melekleriyle azap melekleri tartışmaya tutuştular. Rahmet melekleri, Adam tövbe ederek kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise "İnnehu lem ya'mal hayran kott." O hiçbir amel, o hiçbir hayır işlememiştir dediler. Bunun üzerine adam yola koyuldu. Yolu yarıladığında ölüm gelip ölüm gelip yetişti. Hakkında rahmet melekleri ile azap melekleri tartışmaya tutuştular. Rahmet melekleri "Adam tövbe ederek Kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri ise innehu لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَتْ O hiçbir hayır işlememiştir dediler. Bu esnada yanlarına insan suretinde bir melek geldi. Onu aralarında hakem yaptılar. O meleği aralarında ha hakem yaptılar. O melek de geldiği yere uzaklığıyla gideceği yere uzaklığını ölçün. Hangisine daha yakınsa o tarafa aittir dedi. Onlar da ölçtüler ve gitmek istediği yere daha yakın buldular. Şimdi sana da soru soracağım kardeş tamam mı? O melek de geldiği yere uzaklığıyla gideceği yere uzaklığı ölçün. Hangisine daha yakınsa o tarafa aittir dedi. Onlar da ölçtüler ve gitmek istediği yere daha yakın buldular. Bunun üzerine onu rahmet melekleri aldı. Katade'nin söylediğine göre Hasan şöyle demiştir. Bize söylendiğine göre adam kendisine ölüm geldiğinde yani tam o can çekişiyor öleceği anda göğsünü son bir gayretle yani son bir hamleyle gitmekte olduğu köye doğru çevirmiştir. Son bir hamleyle diyor. Evet Müslüm'deki rivayet. Şimdi kardeş melekler. Buna lem ya'mel hayran kat dediler. Hiçbir hayır işlememiştir. Güzel. Bu rivayetin neresinde bu adamın hayır işledi? Kalbiyle yönelmesi değil mi hocam? O yola, o yola çıkması değil mi? Şimdi kalbiyle yönelmesi kalp amellerinden zaten bunu karşı tarafta inkar etmiyor. Nedir biliyor musun kardeş? Bu adam Allah yolunda sefer ediyor değil mi? Evet. Ya. Sefer etmek azalarla ameldir doğru mu? Evet. İki. İki. E, Katade'nin söylediğine göre Hasan ne diyor? Bu adam ölmekte olduğu üzere yani ölme anında son bir gayretle hamleyle köye doğru yöneliyor. Bu da ikinci bir amel doğru mu? Evet. Ha. Buna rağmen ne denmiştir bu adam için? En innehu lam ya'mel hayran kat. Hiçbir amel işlememiştir. Halbuki adam amel işlemiştir. Hem de büyük bir aslında yani önemli bir ameldir. Ama bütün e, o büyük amellere birçok amellere nispetle veya işte sayısı az olması veya birçok amellere nispetle veya yapılan amelde halal bulunmasıyla vesaire Hep bunların ismine lem ya'mel hayran kat ifadesi verilmiştir. Ne yapmıştır bu adam? Sefer için yola çıkmıştır. Azalarla amel etmiştir. İki, ölüm sırasında son bir hamleyle ne yapmıştır? Gitmekte olduğu köye doğru çevrilmiştir. Bunların hepsi ameldir. Adamın iyi kimselerin diyoruz ki o yüzden diyoruz ki adamın iyi kimselerin yurduna yaptığı bu yolculuğu ve göğsüyle oraya doğru yönelmesi azaların amellerinden olan bir salih amel değil midir? Soruyoruz. Yurduna yaptığı bu yolculuğu ve göğsüyle oraya döner, oraya doğru yönelmesi azaların amellerinden olan bir amel değil midir? İşte bu sebepledir ki kardeşler, İmam İbni Hüzeyme, şimdi Rahimeullah'ın sözü geliyor. Kulaklara küpe edilmesi konuyla alakalı olarak kulaklara küpe edilmesi gereken bir ifade. Diyoruz ki, işte bu sebepledir ki İmam İbni Hüzeyme Rahimeullah şöyle demiştir ki konumuzla alakalı da, çok önemli sözdür. Müthiş sözdür. Bakın diyor ki i̇bn Kuzeyme, Direkt Nası ile size zikrediyorum. هذه lafzatu لم يعملوا khayran qatt من الجنس الذي تقول arabu yunfa el ismu anis şey'i عن anil والتمام ve هذه lafzati ala هذا asli لم يعملوا khayran qattu على temami vel kemal. la ala ma ucibe aleyhi ve umirabihi. ve kad beyyentu hazel ma'na fi mevadi'a min kutubi. Ne diyor Rahimallah? Diyor ki bakın şimdi kardeşler. Hiçbir hayır işlememiş sözü Arapların kullandığı bir ifade türü olup onda kamil ve tam olmayan yani var ama kamil ve tam olmayan eksikleri bulunan bir şeyden ismi tamamen nef kaldırılır. Buna göre bu sözün anlamı kamil ve tam manada hiçbir amel işlememiş demektir. Kamil ve tam manada hiçbir amel işlememiş demektir. Yoksa kendisine emredilen ve farz kılınan ameli yapmamış anlamında değildir. Nitekim ben kitaplarımda birkaç yerde bu manayı açıkladım diyor Rahimallah. Bakın bir daha naklediyorum. Bizzat Nas'ı okudum Arapçasını. Bakın manası şudur. Tercümesi şu, hiçbir hayır işlememiş sözü, Arapların kullandığı bir ifade türü olup, onda kamil ve tam olmayan, eksikleri bulunan bir şeyden ismi tamamen nefyedilir kaldırılır. Buna göre bu sözün anlamı, kamil ve tam manada hiçbir amel işlememiş demektir. Yoksa kendisine emredilen ve farz kılınan ameli yapmamış anlamında değildir. Yoksa kendisine emredilen ve farz kılınan ameli yapmamış anlamında değildir. Nitekim ben kitaplarımda birkaç yerde bu manayı açıkladım diyor, bu ümmetin imamlarından İbni Hüzeyme Rahimellahu Teala. Şeyhul İslam'ın dediği gibi imam olan İbni Hüzeyme Rahimellahu Teala. Bunu İbni Hüzeyme Ettevhidinde et -tevhidinde söylüyor kardeşler. Bakın şimdi, devam ediyorum. İmam Ebu Ubeyd El-Kasım İbn-i Sellem. Tabi İmam Ebu Ubeyd, Kasım İbn-i sözlerine geçmeden önce. Bakın şimdi kardeşler. Şu ana kadar biz şunu anladık ki, bu ifade hiçbir surette, kesinlikle hiçbir amel işlenmemiş hakkında kullanılmasının zorunluluğu diye bir şey söz konusu değil. Bilakis Naslar'da meşhur bir şekilde, Amel işleyenler hakkında dahi bu ifadenin kullanıldığı yer almıştır. Bu hadislerde mevcuttur, Allah'ın kelamında mevcuttur, Resul'ün sözlerinde mevcuttur, insanların sözlerinde, çünkü cehennemde olan da insan hayır diyor, insanların sözlerinde de mevcuttur, meleklerin sözlerinde de mevcuttur. Bakın okuduğumuz rivayetlerde tekrarlıyorum. Bu hadiste var. Hadisin içerisinde Allah'ın sözünde var, meleklerin sözünde var ve cehenneme giren ama Müslüman olan insanların sözünde de var ve beşinci olarak da ekliyorum ve ehli sünnet imamlarının sözlerinde de var. Yani lem yamel hayran kattan illa ki hiçbir amel kesinlikle hiçbir amel işlenmediğinin kastedilmesi söz konusu değil. Bilakis Amel işlediği halde bu ifadelerin kullanılması mevcut. Hem Allah'ın sözünde, hem e, yani e, e, ha, hadis içerisindeki kutsi anlamda diyoruz, hem de Resulullah'ın sözünde, hem meleklerin sözünde, hem avam olan Müslümanların sözünde, çünkü cehenneme gidenler öyle diyorlar Müslümanlar, hem de imamların sözünde. İnsanlar sınıfında iki kişi, avam ve imam. İmamlardan işte i̇bn Huzeyme, birazdan göreceksiniz Ebu Ubeyd Kasım i̇bn ve başkaları da söylüyor bunu. İmamlardan İbni Huzeyme, Ebu Ubeyd Kasım İbn-i bu bir. Avamlardan, mesela o cehenneme girenlerden, başka melekler, başka peygamber, başka Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi İmam Ebu Ubeyd Kasım İbn-i Rahimeullah'ın da bu konuda önemli bir açıklaması vardır. Ona da burada yer vermemiz gayet uygun Olur. O Rahimullah şöyle diyor. Bakın. E, öncelikle Ebu Ubeyd, Kasım i̇bn hani derler ya çok büyük insanlar için alimler ne, de, ne derler? Tanıtılmaya ihtiyaç olmayacak kadar veya tanıtmaya ihtiyaç olmayacak kadar meşhurdur. Ebu Ubeyd, Kasım Sellem bu ümmete gelmiş en büyük alimler arasında yer alır ve bunun e, ben her zaman yanımdaki kardeşlere tavsiye ediyorum. Bakın El İman kitabını mutlaka ve mutlaka Ebu Ubeyt Kasım İbni El İman kitabını mutlaka ve mutlaka okuyun. Hiçbir zaman bu kitap kütüphanenizden hali olmasın. Küçük hacimli bir kitaptır. 80-100 sayfalık küçük bir boyda bir Risale'dir. Şehalbani de hatta onu tahkik etmiştir. Başka e, kimseler de bu kitabı tahkik etmiştir. Ve kitap çok hacimli olmasına rağmen birçok mutavval kitaplarda yani iman hakkında yazılmış geniş kitaplarda bulunmayan malumatlar vardır. Bir kitap bir meseleyi onlarca sayfa anlatır ama sen Ebu Ubeyd Kasim İbn-i imanında iki cümle okursun ve on sayfadaki ilimden daha çok malumat, daha ilmi malumat elde edersin. O yüzden günümüzün büyük alimlerinden Şeyh Yusuf-ı diyor ki El-Iman kitabı Ebu Ubeyd'in. Lafızların delalet ettiği anlamları, fıketme de o kadar faydalı bir kitaptır ki o kitabın içerisinde ilmi olarak hazine vardır. O yüzden bakın herkese tavsiye ediyorum. Şimdi oradan bir nakil yapıyoruz kardeşler. Bakın İmam Ebu Ubeyd, bakın kısa bir nakil yapacağım ve içinde ne kadar müthiş sözler ve ilim barındığını açık ve net bir şekilde göreceksiniz. İmam Ebu Ubeyd El-Kasim İbn-i Sellem da bu konuda önemli bir açıklaması vardır. Ona da burada yer vermemiz uygun olur. Rahimullah şöyle diyor. Şayet biri, iman ismi ondan kalkmadığı halde, onun mümin olmadığını söylemek nasıl caiz olur diyecek olursa. Şimdi bu sözün ne üzerine onu hemen söyleyelim. Çünkü biz bizimle alakalı olan kısmımızı alıyoruz. Hani bazı hadisler var ya mesela mümin mümin olduğu halde zina etmez. Halbuki zina eden de mümindir. Yani imanın aslında onda var olduğu anlamında mümindir. Ve buna benzer e, naslar var. Hani bazı naslar var. Kişiden imanı nef ediyor. Bazı naslar var, deliller var, ayetler var, hadisler var. Kişiden iman ismini nef ediyor. Halbuki kendisinde iman var. Şimdi buna cevap veriyor e, e, Ebu Beyt Kasım Selam. İşte mesela şey ayeti gibi işte e, Bedeviler biz iman ettik dediler. Allah ne diyor? Hayır iman kalplerinize girmedi. Halbuki iman var kalplerinde. Halbuki Allah'ın kastettiği orada kamil iman kalbimize girmedi. O yüzden bakın yani bir insanda iman olduğu halde nasıl iman nef Mesela mümin mümin olduğu halde iman etmez. Şey mümin mümin olduğu halde zina etmez. Halbuki zina eden mümindir yine de. İmanın aslı'nın kendisinde olunması anlamında mümindir. Yani adam kafir değildir. Nasıl bunlardan iman ismi nefediliyor? Bakın şimdi Lugaten buna cevap veriyor ve bunun cevabı bizim konumuzla da alakalıdır. Çünkü yaklaştığı husus dil hususu. Bakın şimdi ne diyor Rahimallah? Şayet birisi iman ismi ondan kalkmadığı halde onun mümin olmadığını söylemek nasıl caiz olur diyecek olursa. Yani burada tabir ise mesela haricilere bir rediyedir. Hariciler delil getirir mesela. Derler ki bakın işte Resulullah diyor ki mümin mümin olduğu halde zina etmez. Demek ki zina eden kafirdir. İşte buna cevap veriyor. Anladık mı olayı? Şimdi diyor ki Rahimallah, şayet biri, iman ismi ortadan kalkmadığı halde, onun mümin olmadığını söylemek nasıl caiz olur diyecek olursa ona şöyle denir. Biz, e, ona şöyle denir. Bu, bizde yaygın olan ve yadırganmayacak bir Arap kelamıdır. Yani kişi mümin olduğu halde sen mümin değilsin veya iman isminin ondan nefy edilmesi, diyor ki bu tür ifadeler, bizde yaygın olan ve yadırganmayacak bir Arap kelamıdır. Şöyle ki, biri amelini şimdi dikkat edin. Şöyle ki biri amelini hakikati üzere, yani olması gereken şekilde yapmadığında, yani kamil bir amel yapmadığında o amel etmemiş olarak değerlendirilir. Halbuki amel etmiştir ama kamil, doğru düzgün eksik yarım yamalak yaptığı için amel yapmamıştır. Amel etmemiştir olarak değerlendirilir diyor Ya Rahim Allah. Demek ki amel etmemiştir. İşte mesela lem ya hayran kat gibi amel etmemiştir ifadesi. Demek ki ne için bu türlü ifadeler, nefi ifadeleri niçin ne kullanılıyor bu türlü ifadeler? Şunun için kullanılır diyor. Amelini hakikati üzere olması gereken şekilde yapmadığında o amel etmemiş olarak değerlendirilir. Demek ki bu türlü ifadeler ameli olmaması olması gereken şekilde yapmayanlar hakkında da kullanılıyormuş. Mesela diyor. Bakın örnek veriyor. Mesela Araplar sanatkar sanatkar bir kimse işini sağlam yapmadığı zaman sağlam yapmadığı zaman ona hiçbir şey yapmadın, hiçbir iş, hiçbir amel yapmadın derler. Bakın burayı bir daha okuyorum. Müthiş sözlerdir bunlar. Mesela Araplar sanatkar işini sağlam yapmadığı zaman ona Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir iş amel yapmadın derler. Onların burada kastettikleri işin hiç yapılmamış olması değil iyi yapılmamış olmasıdır. Onların burada kastettikleri bu işin, bu amelin hiç yapılmamış olması değil iyi yapılmamış olması demektir. Onlara göre böyle bir Onlara göre böyle biri ismen bakın onlara göre böyle bir, böyle bir kimse ismen amil yani amel yapan işi yapan biridir. İşi sağlam yapma anlamında ise amil değildir. Bakın müthiş sözler. Bir daha söylüyorum. Onlara göre böyle biri ismen böyle bir kimseye şu isim verilir yani. Amil işi yapan biridir. Amil bir kimsedir. Yani amel yapan, işi yapan biridir. İşi sağlam yapma anlamında ise amil değildir. Evet. işin aslını yapmıştır. Yani yapmıştır. Sanat işte önünde. Görüyorsun yapılmış. Ama güzel yapmamış, sağlam yapmamış, doğru yapmamış bu anlamda amil değildir. O yüzden mesela zina eden mümin olduğu halde zina etmez. Evet. imanın aslının bulunması itibariyle mümindir. Ama kamil iman anlamında mümin değildir. Çünkü zina imanın İman yapar? Zayıflatır. Helal görmediği müddece zina etmesine dinden çıkarmaz. Evet. Onlara göre böyle bir iş böyle biri ismen amil yani iş yapan biridir. Ancak işi sağlam yapma anlamına gelince ise amil değildir. Yani gerçek değil, sözde iş yapmıştır anlamında. Onu kastediyor. Sonra devam ediyor. Diyor ki hatta Araplar bakın bu sözleri de çok önemli. Hatta Araplar bundan daha ileri konularda da buna benzer sözler söylerler. Hatta daha ileri konularda da buna benzer sözler söylerler. Mesela diyor ki mesela babasına karşı gelen ve ona ileri derecede eziyet eden kimse hakkında o onun evladı değildir derler. Mesela babasına karşı gelen ve ona ileri derecede eziyet eden bir kimse hakkında o onun evladı değildir derler. Halbuki, devam ediyor diyor ki, Halbuki onlar da o kişinin o adamın oğlu olduğunu çok iyi bilirler. Buna benzer sözler kardeş, eş ve köle hakkında da kullanılır. Arapların bu tür, bu tür sözleri kullanımlarından kasıtları ise, Arapların bu tür sözleri kullanımlarından kasıtları ise böylelerinin üzerlerine düşen itaat ve iyilik gibi vazifeleri yerine getirmediklerini ifade etmektedir. Bakın kardeşler bunu Ebu Ubeyd Kasım İbni Sellem, El İman Adlı Eserinde söylüyorum. Müthiş sözlerdir. Bakın ben Ebu Ubeyd'in sözlerine izafe olarak diyorum ki kardeşler bakın Türkçemizde de bu çok var maruf olan ve çokça yaygın bir şekilde kullanılan ifadedir. Mesela sen adam değilsin. Halbuki karşıda adam. Yani er, e, erkek işte yaşı gelmiş 40'a. Cinsiyeti de erkek. tamam. Bu adam adamdır. Ama sen ona adam değildir e, diyorsun. Kastın ne burada? Kastın ne? Yani kamil adam değilsin. Yaptığı hatalardan, yanlışlardan dolayı ona bu ifadeyi veriyorsun. Halbuki bu asıl itibariyle bu kişi adamdır. Ama o adamlığın... Kamil vasıflarına sahip olma yönüyle adam değildir diyoruz biz ona. Mesela işte büyük zulüm in yapan insanlara ne diyoruz biz? Ya bunlar insan değil diyoruz. Mesela görüyoruz bir yerde haksız yere bir katliam yapılmış. Diyoruz ki ya bunları yapan insan değildir. Halbuki insan. Hayvan değil bu adamlar. Cin de değil, melek de değil, insan. Ama ne diyoruz bunlara? İnsan değil bunlar. Yani insanların sahip olduğu kamil vasıflara, olması gereken kamil vasıflara sahip değiller. Kamil insan değiller anlamında. Vesaire. Bunlar çokça, çokça maruftur kardeşler. Evet, benzeri bir açıklamayı da bakın kardeşler, devam ediyorum. Ee, İbn-i Huzeyme'den verdik, Ebu Beyt Kasim İbn-i Sellem'den verdik, devam ediyorum. Benzeri bir açıklamayı da İmam Muhammed i̇bn Nasr El-Mervezi Rahimallah, ümmetin büyük imamlarındandır. Diyor ki bakın kardeşler, şayet iman ismi ondan ayrılmadığı halde, ona nasıl mümin değildir denilebilir denecek olursa şöyle cevap verilir. Bu Araplar arasından, arasında yaygın ve yadırganmayacak bir konuşma biçimidir. Nitekim biz ona eserlerde ve başka yerlerde rastlamaktayız. Mesela bunlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin namazını tam kılmayan birine söylediği şu sözdür. Dön ve yeniden namaz kıl çünkü sen namaz kılmadın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz kılmadığını söylemiştir. Halbuki onu namaz kılarken görmüştür. Ancak o namazı kamil manada kılmadığı için onu namaz kılmadı saymıştır. Aynı şekilde aralıksız her gün oruç tutan kimsenin durumunu e, oruç tutan kimsenin durumu kendisine sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir: O ne oruç tutmuştur, ne de iftar etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle birinin oruç tutmadığını haber vermiş. Halbuki o insanlardan daha fazla oruç tutmuştur. Ancak o orucu yerli yerinde tutmadığı için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu oruç tutmayan biri saymıştır. O şöyle der. Bakın devam ediyor. Arap kelamı işte böyledir. Onlar işinde usta olmayan ve işini iyi yapmayan sanatkar hakkında falan sanatkar falan... Kişi sanatkar değildir derler. Halbuki onlar o kişinin o işle uğraştığını ve o meslekten olduğunu bilirler. Ancak onlar bu sözleriyle o kişinin işini iyi yapmadığını ve sanatını tam manasıyla icra etmediğini kastederler. Aynı şekilde onlardan biri arkadaşı işini sağlam yapmadığında ya da gerekçesini ortaya koymadığı bir söz söylediğinde ona ''Hiçbir şey yapmadın'' der. Ona hiçbir şey yapmadın der. Ona arkadaşın işi yapmayı ya da sözü söylemeyi terk mi etti diyecek olursa Bakın şimdi burada ne diyor? Diyor ki bakın geriden alıyorum anlayın diye. Aynı şekilde onlardan biri arkadaşı işini sağlam yapmadığında ya da gerekçesini ortaya koymadığı bir söz söylediğinde ona hiç amel yapmadın der. Sonra hiç amel yapmadın diyen insana şöyle bir soru sorduğunda. Yahu bu adam hiç amel yapmadı mı? Veya e, senin o arkadaşın hiç amel yapmadı dediğin bu arkadaşın işi yapmayı veya e, sözü söylemeyi terk mi etti diye sorduğunda şöyle der diyor. Hayır. O yapmıştır ancak o o konuda isabetli olanı terk etmiştir diye cevap verir. Yapmıştır ancak isabetli olanı terk etmiştir diye ne yapar? cevap verir Bu kullanım Arapların sözlerinde sonra diyor ki bu kullanım Arapların sözlerinde o kadar çoktur ki bakın ne diyor Bu kullanım Arapların sözlerinde o kadar çoktur ki onlar bu tür sözleri zikrettiğimiz örneklerden çok daha şaşırtıcı yerlerde kullanılmıştır. Çok daha ileri derecelerde kullanılmıştır diyor. Sonra bakın şöyle devam ediyor. Mesela onlar, Ana babasına karşı gelen ve onlara eziyet edip kötü davranan birine bu evlat değil, düşmandır derler. Ana babasına halbuki evlat. Çünkü anadan o anadan doğmuş. Doğduğuna göre bu evlattır. Ancak buna rağmen ne diyorlar? Diyorlar ki işte ana babasına karşı gelen ve onlara eziyet edip kötü davranan birine bu evlat değil, düşmandır derler. Bunu tazimu kadri salat'ta İmam el-Mervezi rahimahullah söylüyor. İşte kardeşler bu sözler gayet açık ve anlaşılır olup hiçbir hayır işlememiş olan ifadesi üzerindeki kapalılık ve karmaşıklığı ortadan kaldırmaktadır kardeşler. Ortadan kaldırmaktadır. Buna göre bu ifadeden kast edilen o kişilerin tam ve kamil manada amel etmedikleridir. Bu şekilde nasların arası da bulunmuş olmaktadır. Bu şekilde kardeşler nasların arası da ne Cem edilmiş. Yani bu, nasların arası da bulunmuş, cem edilmiş olmaktadır. Hatta tek bir nasın kendi içinde arası bulunmuş olmaktadır ve başı ile sonu arasında bir çelişki kalmamaktadır. Neden? Çünkü başında en son kalacakların kim olduğunu söylüyordu bizim hadisimizle alakalı. Eee... Allah'a ibadet edenlerle kitap ehlinden bir kısmı. Sonlarına doğru ne diyor o? Allah'a ibadet edenler hakkında hiç, hayır amel, hiç amel işlememişlerdir diyor. İşte o yüzden diyoruz ki işte bu ifadeler anlaşılırsa naslar arasındaki o işgalmiş görülen şeyin, şeyler def edilip naslar arası cem edilmiş olur. Hatta tek bir nas ve o bir tek bir nastan kastımız, özellikle de bizim o uzun hadisimiz, tek bir nasın, tek bir derinin içinde, kendi iç, içinde yani kendi arasındaki o çelişkili gibi görülen şeylerin arası ne? Arası ee, cem edilmiş olur. Yani o çelişkiler kalkıp kaldırılıp arası, arası cem edilmiş olur. E, yani ne anlaşılmış olur? O cehennemliklere girilen, giren bazı insanlar vardır ki, onlar amel etmiş olduğu halde, çünkü hadisin başında öyle diyordu, amel etmiş olduğu halde onlara lem amel hayran kat demişlerdir, hiç amel işlememişlerdir demişlerdir. Çünkü neden? Bu Arap dilinde maruf olan bir durumdur. O yüzden biz hadisin başında bunlar amel eden insanlardı deyip de hadisin sonunda hiç amel işlememişlerdir. İki cümle arasını cem etmemiz için işte Şeyhul İslam'ın dediği gibi bu metin başına ne gelmişse ilmi ıslahları fık edememekten gelmiştir. İşte bu iki lafzın arasını cem edebilmek için, anlayabilmek için, ilmi noktayı ee, edebilmemek bilmemiz için bu ifadelerin delalet ettiği anlamları bu şekilde bilmemiz gerekir. Evet. O yüzden diyoruz ki kardeşler buna göre bu ifadelerden kast edilen o kişilerin tam ve kamil manada amel etmedikleridir. Bu şekilde nasların arası da bulunmuş olmaktadır. Hatta tek bir nasın kendi içinde arası bulunmuş olmakta ve başı ile sonu arasında bir çelişki kalmamaktadır. Başı ile sonu arasında bir çelişki kalmamaktadır. Başı neydi? O amel işli, işli, işliyorlardı diyor sonu. Hiçbir amel işlememişlerdir diyor. Evet. Din kardeşleri ve arkadaşları onları tanımasa da allah Teala onların çıkarılmasını emredecek ve onlara onları oradan çıkaracak birilerini gönderecektir. Naslar bizlere bunu göstermektedir. İnşallah önümüzdeki ders bu hadise vereceğimiz beşinci cevapla devam edecektir.